Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti.